önceki derslerimizde de anlatmıştık. Genelde Müslüman kadınlar olsun diğer kadınlar şey olsun. Şey yapıyorlar şu anda. Çekmiyorlar. Üstüne bir boyayla aynı ten rengi yapıyorlar. Sonra kalemle ince çiziyorlar. Yani çekmiyorlar ama ee, burada Allah Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu o güzelliği, o güzelliği değiştiriyorlar mı? Değiştirmiyorlar mı? Bu Kesinlikle değişikliği yani ne için yapıyor? Kocasına da değil. Yani bak dikkat ben <gülüyor> aczane daha önceden değinmiştim ve bunu devamlı söylüyorum eee deste sohbetlerimizde. Yani Müslüman kadın evinde olduğu zaman mutfak elbisesiyle kalıp kalıyor. Mutfak şarvalı giyiyor. Kafasını şey gibi bağlamış. Efendim e, mutfak elbisesi, yemek kokusu, kocasının yanında hep bu şekilde geziyor. Halbuki kadın kadın kocasına süslenmesi gerekiyor. Efendim bey diyor ki hanım bugün işte filana misafire gideceğiz. Bir saat aynanın önünde en cicili bicili elbisesini giyer, yüzünü sabunla yıkar, saçlarını tarır, en cicili bicili eşarpını, başvurtusunu ondan sonra çıkar. ya kadın ne oluyor sen kime süsleniyorsun? Evin içinde bana hep mutfak elbisesiyle karşı karşıya geliyorsun. Dışarı çıkacağımız zaman gezmeye cicili bicili süsleniyorsun, pusleniyorsun. Şimdi böyle midir değil midir? Ya ki bu kadın ki men süsleniyor Allah için. Dikkat ediniz. Yani en güzel en güzel cicili bicili elbiseleriyle dışarı çıkınca demek ki bu kadın bu süslenmeyi herkes ona baktığı zaman işte bu kadına kadar güzeldir desinler diye bu şekilde giyiniyor. Değil mi? Niyetinde bir hastalık var o kadının genelde veyahut da o kızın. Ve genelde kadınlar kızlar dışarıya çıktıkları zaman özellikle Açık saçık olan bir toplumdayken yüz yani açık e, yüzlü e, şimdi bazı şi, Müslümanlar Pardiso'da artık giymiyorlar. Bu Pakistan kıyafeti gibi işte bantolon daracık bantolon dize kadar böyle tunik bir e, yırtmaşlı bir şey. Ne tunik. diyorlar? Tunik. tunik mi diyorlar artık neyse. Pardiso'ya da gerek görmüyorlar. Tamam mı? Bir de renkli renkli böyle cicili bicili dikkat edici elbiseler. Tabii ki bu fitnedir ya nedir bu? onu gören mesela onu gören bir adam ne diyecek buna bu benim bacımdır teyzemdir halam mı diyecek yok ona baktığı zaman hoşuna gittiği zaman ilk kalbinde geçecek şey yani bu benim olsaydı veyahut da ben bununla yatabilseydim budur yani erkeğin kadından istediği kadının kadının erkekten istediği budur başka bir şey değildir Aynen. ha o zaman en doğrusu ve en eftalı ne kadar laf yese, ne kadar onunla alay etseler tamam mı? Veyahut hor görseler açık saçık gezmekten öbür dünya için onun için daha iyi. Bu, bu dünyada şunun bunun lafını işitsin ama öbür dünyada cehennemde yanmasın. Rabbine Rabbini kızdırmasın. Rabbine karşı ne yapmasın? isyan etmesin. Yani ona laf atmış. Ya bu nereden? Mesela biz yürüyoruz bazen Türkiye'de ya bunlar gökten mi indiler mezardan mı çıktılar?